Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Etem Cevicioğlu hocamızla beraberiz. Kıymetli dinleyenler öncelikle hepinizi saygı muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malumunuz olduğu üzere Muhtarım hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uz uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Selam hocam geçen haftaki programımızda, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretlerinin zikirle ilgili görüşlerine bir giriş yapmıştık. Tabii zikir tasavvutaki en önemli eğitim metodu Esad Efendi Hazretleri de konudan çok bahsediyor. Fakat işte kısa kısa da olsa bu Esad Efendi Hazretlerinin konuyla alakalı kanaatlerini, konuyla alakalı düşüncelerinden bahsedebilir misiniz?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 Sevmek olduğu Hatırdan çıkarmamalıdır Diye bir cümle kullanmış Yani Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı hatırlamaktır Neyi çok hatırlıyorsanız Sizin sevgiliniz odur Evet Bu nedenle Allah'ı çok seven Allah'ı çok hatırlar Çok hatırlamak yani çok zikretmektir Yani seven Sevdiğini düşünür hep onu konuşur, hep onu anlatır Ve hayatı onun etrafında dönmeye başlar yani Kişinin fikri neyse zikri evet. odur diye bir söz var Sevdikleriniz yani. sizin referanslarınızdır evet. Sevdikleriniz evet. sabitlerinizdir Ve sevdiklerinize göre şekillenirsiniz Hayatınızın merkezini ne alıyorsanız Sevdikleriniz onlardır Çok önemli Biz hep Allah'ı almaya çalışıyoruz Kimisi torununu merkeze alır Kimisi kocasını, kimisi karısını merkeze alır. Kimisi parayı, malı merkeze alır. Ama Allah'ın merkezi almak lazım. Eğer merkeze parayı, malı, mülkü, serveti, altını, gümüşü alırsanız taptığınız Allah o para olur, o altın, o gümüş olur. Eferâeyte meni teheze ilahu hevâhu ayet bunu anlatıyor. Neyi çok seviyorsanız taptığınız Tanrı odur. Evet. Çok sevmek demek ve merkez referansınızın olduğu obje neyse sizin sevginiz de odur. Onun için kendi hayatınızı bir check-up yapın. Acaba neyi merkeze alıyorsunuz siz? Hayatınızın merkezinde ne var? Ve taptığınız tanrı odur. Ayet iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Eferae eyte meni ittahaze ilahuhu hewauhu. Birisi Ahzab suresinde, işte birisi Necm suresinde geçiyor bu ayetler. İki defa tekrarlanmış hevası tanrısıdır. Sevdiği şey tanrısıdır. Söyle bana sevdiğin şeyi. Söyleyeyim sana tanrını. Evet. Olay bundan ibarettir. Efendim Esadaribli Hazretleri diyor ki bütün tarikatların aslı tarikat-ı Muhammediye'dir. Ve bütün tarikatlarda da zikir vardır. Tarikat neredeyse zikirden ibaret. Yani bütün tarikatların ortak yönü nedir? Bir söyle soru sorsak Aralarında detaylar vardır, ayrılıklar vardır ama değişmez yön hepsinde Allah zikri vardır. Evet. Bu emir önce Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efemize veskürüs rabbike diye peygamberimize emredilmiş. Sonra daha sonra bütün ümmeti Muhammed'e emredilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu emri Cebrail vasıtasıyla hakikatini anlayarak aldıktan sonra dil olarak ve kalp olarak zikri uygulama başladı. Hem dille Allah Allah Allah demeye başladı. Evet. Hem de kalple Allah'ı zikre, Allah zikre, zikretmeye başladı. Bu nedenle zikirlere duyulan ihtiyaç çok aşikardır. Zikir bir ihtiyaçtır. Çünkü Allah en büyük ihtiyaçtır. İnsanın en büyük ihtiyacını hatırlamasından... ...daha tabii ve fıtri ve daha doğal bir şey olamaz. Zikri bir fıtrat olarak görür. Esad-ı Hazretleri. Zikir yaratılışta vardır. Allah'ı hatırlamak yaratılışta vardır. Bunu söylerken... Evet. ...ta bizim maturidi eşariler... ...bir kimse hiçbir peygamber görmese... ...hiçbir ilahi kitap gelmese... ...hiçbir İslam'ı... dini anlatan birilerini görmese... ...bu kimse öldükten sonra neyle mükelleftir? Cevap... ...Allah'ı bilmekle mükellef. Çünkü Allah'ı bilecek... E, ...fıtrat bizde var. Evet. Allah'ı bilmek fıtratı olduğu için... ...Allah'ın varlığını bulduğu zaman... ...artık o kimse kurtulmuştur ahirette. Onun için zikir fıtrattır deyince... ...ta bizim eşari ve maturidi geleneğindeki allah Teala hazretlerini bilen, Allahü Teala hazretlerinin hiç peygamber olmadan, kainattaki işlerlikten varlığını bulabilen adam anlatılıyor. Allah var. Bunu bildiğim mesele yok. Evet. Bu emir, peygamberimize zikir emir verildi, ümmete de verildi. Hepimiz zikir çekmek, Allah'ı hatırlamak zorundayız. Sünnete tabi olmak, dille ve kalple olan zikire bağlıdır. Bu nedenle bu zikirlere duyulan ihtiyacın aşikar olduğu bilinen bir gerçektir Zikri fıtratın gereği olarak gören, birçoklarının savunduğunun aksine tarikat ve zikrin kaynağının Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu söyleyen ve dolayısıyla bu temellendirmeyi Kur'an'a kadar götüren esalı ı Erbili hazretleri yazdığı kitaplarda bize zikrin sistemleşmiş Şeklini sunmaktadır Ve zikir aslen Bir gıdadır Çünkü zikir Ruhumuz Allah'tan geldi Allah'ı hatırlayınca Aslımıza gitmiş Ve aslımızdan gıda Feyiz almış oluruz Bu nedenle zikir bir gıdadır İnsan nasıl aç Yaşayamıyorsa Ruh da zikirsiz yaşayamaz. Açken yemek yemez, ölürsek ruh da zikir çekmese ölürsün. Yani ruhun da yani. gıda ihtiyacı var. Allah. Yani ruhun da gıda ihtiyacı. Allah'a Allah o kadar. Evet. Ela zikrillahittatmennul kulub. Ruhlar gıdasını zikirden alır. Kalpler gıdasını zikirden alır. Dikkat yavaşlıyor. Ela ela dikkat. Evet. Ruhun zikre ihtiyacı vardır. Aslında Mudnarebe Hazretleri'nin Fütuhat-ı Mekkiyesi'nin ikinci cilt 311 sayfasında anlattığı gibi kişi ihtiyaçlarına aşıktır. Yani biz e, zikre ihtiyacımız varsa zikre de aşığız anlamına geliyor ve bu çok önemli bir ifade Mudnarebe Hazretleri tarafından. Evet. Bu gıda herkese kapasitesi ölçüsünde verilmelidir. Fazla sigir çekmek bazen zarar da verebilir. Fazla yemek yemek zarar verdiği gibi. Daha önceki derslerimizde anlattığımız üzere evet. fazla sigir de akıl nurunun yanmasına sebep olabilir. Denge bozulabilir. ...insanda sosyal hayattan kopma meydana gelir. Tehlikeli bir şeydir bu Allah muhafaza. Hep ölçüyle, her şeyi ölçün... ve vada al mizan. Yani. Ve la tatghaw fil mizan. Ölçüyü Allah koydu. Aman ölçüyü bozmayın. Aman ölçüyü bozmayın. Varlıkların hepsi Allah'ı zikretmektedir. Bu varlıkların hepsinin Allah'ı zikretmesi bir bilinç halidir. Varlıklarda bir bilinç var. Yani tüm mevcudat allah Teala Teala'yı tesbih, tesbih ediyor, zikrediyor. Ve onun emrine asla çıkmıyor. Onun için onlar zorunlu Müslüman. Biz de ihtiyari müslümanız. Evet. İşte insan zikrettiği zaman o zaman tüm kainata mensup olmuş oluyor Tabii zamanda. yani, de, yani Kapran dediği yani. gibi bir insan zikrettiği zaman kainata mensup oluyor. Bütün kainat zikir ediyor. Bütün kainat mümin. O eee o Roja Garodi'nin de galiba veya İsmail Faruki'nin mi? O Islamization of the knowledge hmm. bilginin İslamileştirilmesi İsmail, İsmail Faruki'nin Farukin. Farukin. evet. bütün ilimler Müslümandır diyor. Evet. Çünkü Allah'ın koyduğu sebep sunuz kanunları İslam'dır. O da bir yasadır. Kur'an yasası gibi. Ve bütün varlıklar uyuyor. Uyuyorsa onlar da Müslümandır anlamına gelir mi? Evet gelir. Efendim Esad Erbil Hazretleri bir tercih bendinde şöyle ifade ediyor: Munisem yad tos subh mesa, ülfetem zikir tost, sür hafa, gerçi duram, bezahir ez berey to, inna kalbu vel fuadu ladeyke. Yani anlamı ne hocam? Kalp ve fuadı ayırıyor bakın görüyorsunuz. Enne'mel kalbi vel fuadu ledeyke Yani evet. kalp ayrı bir şey, fuat ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Yani bizim hani bizim... doktora derslerinde anlattığımız husus işte nokta-i diye anlattığımız şey kalp, fuat da e, ruhumuzun fuat e, tavrında dünyaya açılışı konusu Kalp Allah'a açılır. Evet. Anlamı efendim şu olmuş oluyor. Gece gündüz benim dostum senin zikrindir. Yani bir dost olarak görüyor. Tabii zikir. zikir zikir benim dostumdur. Evet. Dostumdan ayrılmaz. Hep sürekli zikir ediyorum. Zikir benim, seni anlat, anmak benim dostumdur. Gizli aşikar senin zikrinle me'lufum. Gerçi zahiren senden uzaksam da kalbim ve ruhum senin yanındadır. Erbidî divan sayfa 117'de bu şekilde anlatıyor. Tekrar dediğim gibi innel kalbu vel fuadu ledeyke. Kalbim ve fuadım senin yanındadır. İşte o kalp ve fuat ayrımı ruhumuzun fuat makamındaki tavrı ile ruhumuzun kalp makamındaki tavra Kalp makamındaki tavrı o da kabiliyeti, potansiyeli, kalp fuat da potansiyel ve kabiliyeti ruhumuzun Birisiyle şu çokluk alemini açılıyor Fuat'la, diğeriyle de Allah'a açılıyor. Allah'a açılan yönü Müslüman olduğu için ahirette cehennem azabını tatmayacak o. Evet. Fuat takacak. Elletittaliu alel efideh. Fuat üzerine o ateş, narullah, Allah'ın ateşi gelir kaplar, doğar, tetaliyor, etki eder. Evet. Efendim, yani tek dost Allah'ını zikretmektir. İnsan ne kadar Allah'tan uzaksa istediği kadar zahir uzak olsa da kalbiyle, ruhuyla sürekli Allah'la beraberdir. Eshattab'ın evet. raziletleri zikri ikiye ayırır. Bir, içten çekilen kulaktan duyulmayan zikri hafi, iki dışarıdan kulakla duyulabilen e, zikri cehri. Evet, bazı tarikatlar hafif zikri benimsemiş, bazıları Tabii. cehri zikri yani evet. ben bir şeyde Abdul Abdülkadir Geylani Hazretlerinin tarikatı cehri zikir diyor biliyorsunuz. Evet. ile yerini buldum ben. Okuduğum Arapça kitabında da Feturebani Arapçasının baş sayfasına da yazdım. Abdülkadir Geylani diyor ki cehri zikrin sonunda yine zikir-i dönülür. Zikir-i esastır diyor. Evet. zikri hafi elde edene kadar yani gizli zikri elde edene kadar açık zikri devam ediniz ama hedef gizli zikirdir diyorum yani. bunu ben Fethur bande okudum Fethur evet. evet anlaşılıyor ki bütün açık zikirlerin cehri zikirlerin hedefi gizli zikirdir yani, yani son zikri hafiyi nihai nokta yine nihai yani, nokta. çok önemli bir haf şey hafiyi hafiy olması gerekiyor çok çok önemli çok hep bunu düşünüyorum ben evet. Yani bizzat Abdülkadir Geylani'nin Kendi eserinde böyle yazıyor Fetur Rabbani'de okudum Kitabın kenarında giriş sayfasını da yazdım Bu sayfada böyle söylüyor Abdülkadir Geylani Diyor ayet-i kerime Bu konuda şu Rabbini içinden yalvararak Ve korku pozisyonunda Çok hafif bir sesle Sabah ve akşam zikret Şimdi aracı da Sabah ve akşam zikret Şimdi Bu ayet-i kerime nasıl Arapçanın bazı özellikleri var. Yani sabahleyin güneş doğuyor. İşte güneş doğmadan bir saat kala. Güneş doğduktan sonra bir saat sabah o oluyor değil mi? Yani sabah namazı vakti. Evet. Bir o zaman zikir edecekmişiz. Bir de akşam ezan okunduktan sonra yasya kadar olan zaman orada zikir edeceğiz. Ayetin böyle anlaşılıyor. Sabah akşam Allah'ı zikir Hayır. Ardarda arda bir günün parçaları böyle zikir edildiği için sürekli Allah'ı zikret anlamına geliyor sabah akşam zikret gündüz gece hangi vakit olursa olsun sürekli Allah'ı zikret tam manası bunun bu yoksa evet. bir günde dört saat anlamına geliyor böyle kelime manasına bakarsan ama bunun semantik açılımı lengüistlik açılımı Arapça dilinde sabah akşam gece gündüz gibi yani. Evet. gece gündüz gibi. siyah beyaz bütün renkler var evet mesela siyah beyaz diyor. Ama bütün renkleri kastediyor o siyah beyaz. Gece gündüz deyince yani sabah akşam deyince gece gündüz sürekli Allah'ı zikret anlamına geliyor. Evet. Ve gafillerden olma. Ayet-i kerimesini zikir ederek bir kısım alimler bu emir Hazreti Peygamber'e aittir sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan başkası ise açık zikirle emrolunmuştur. Yani insanlar Açık zikirle emrolunmuş, peygamberimiz gizli zikirle emrolunmuştur derler. Evet. Ama bunun zıtına peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kısım hadislerini de mesnet olarak, dayanak olarak kabul ederek bu ayet-i kerimenin gizli zikirin faziletine işaret, etme, işaret etmekte olduğunu söylemektedir. Esad Efendimiz. Evet. Tabi. Ya bu ayet göre gizli zikir daha faziletlidir. Evet. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu söylüyor. Bunu söylüyor, evet. Diyor ki, Rabbinize yalvararak ve gizli olarak dua ediniz. Çünkü Allah haddi tecavüz edenlere sevmez, sınırı aşanlara sevmez. Bu ayette İmam-ı Suyuti ve İbn-i Abidinden nakil yaparak açıktan dua yapma konusunda Aşırı gitmekten nihyedildiğini, ama açık zikirden nihyedilmediğini evet. dolayısıyla cehri zikirin de caiz olduğunu söyler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalbi zikri ilk olarak Hazreti Ebubekir Sıddık'e öğretti ve bütün sahabeyi kerama anlatıp öğretmesi için. Hazreti Ebu Bekir'i vekil tayin etti. Benim yerime sen öğret dedi. Evet. Sünnet-i tabi olma hususunda gecikmeye, gevşekliğe hiçbir zaman izin vermeyen sahabe, işaret edilen halifelerden aldıkları hafi ve cehri zikirleri ki cehri zikiri de Hazreti Ali öğretmişti. Evet. Sahabe gizli zikir Hazreti Ebu Bekir'den, e, açık zikri de Hazreti Ali Efendimiz'den öğrenmişti Ve icra etmişlerdi evet, Ya Muhammed söyle Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin Ayetinin şerefine mazhar olmuşlardır Esad-ı Hazretleri Zikrin gizli Rızgın kafi olanı efdaldir diyor Zikrin hafisi rızkın kafisi eftaldir evet. gerek gizli gerekse açıktan olmak üzere on latifenin on letaifin zikrullah ile uyandırılması lazım ve bütün cesedin de şeriat edepleriyle nurlandırılması gerekir bu vücudun ve kalbin şifası için zikir gerekli zikirle şu beden de şifa bulur Maddi yönümüzde şifa bulur, manevi yönümüzde şifa bulur. Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş, fena fillaha ermiş bir mürşidin feyiz ve bereketi sayesinde bu zikrin nasıl yapılabileceği öğrenilebilir, nasıl yapılabileceğini tespit edebiliriz. Yani bir mürşidi kamil ancak öğretebilir bunu. Yani bir le uygulanması, bir mürşidin denetiminde olması daha faydalı yani değil mi? Yani nasıl yapılacağı bir usuldur bu. Usul. Yani bir bilen size öğretirse ancak öğrenebilirsiniz. Onu öğrenemezseniz, yani onun öğreti şekilde yapamazsanız hedefe varamazsınız. Her şeyin kendisine göre bir usulü var mutlaka. Evet. Böyle bir kendi kafanıza göre zikir çekemezsiniz. Eğer çekmeye kalkarsanız, geçen haftalarda anlatmış olduğumuz gibi... O fizik ve kimya öğrencileri İstanbul Üniversitesi'nde kendi başlarına la ilahe illallah zikri çekmişler. Ve akıl nurlar yanmış ve mecnun olmuşlar. Meczup olmuşlar. Aklı yanmış, deli olmuşlar. Ve e, akıl nuru yanan bir kimse bu şekilde gerisin geriye bu dünyaya geri döndürülemez. Gittik her yerde hep bir anı yaşar onlar. Ve de gitmiştir evlenemezler Evet hocam. Her şeyin bir dengesi lazım Burada bir İmam-ı Nebevi Hazretlerinin bir şeyi var Ehli zikir Cemaat halinde zikir yapmak istedikleri zaman En uygun olanı cemaat halinde Yapılırsa Cehri zikir yapılmalı Evet Zakir Havastan ise Yani zikirden kişi tabakasına mensup ise tek başına zikir yapmak istediğinde gizli zikir çekmesi daha uygundur. Eğer avamdan, seradan bir insan ise, tek başına kaldığı zaman, o açıktan zikir çeksin. Evet. Yani cehri, açıktan zikir, avam tabakasına, hal tabakasına ait, bir efemse manevi olgunluğa erişmiş havas tabakasının zikri, kesinlikle kafi olması gerekir. Çünkü zehri zihrin sonu, Açık zikrin sonu kesinlikle hafiz zikirdir. Kalpten çekilen sessiz zikirdir. Suyut'u bu konuda diyor ki cehri zikir diğerlerinden eftaldir. Çünkü cehri zikirde amel daha fazladır. Dinleyenlerin kalplerini dinlemesiyle kalplerini uyarır. Dinleyenlerin kalplerini dinlemesiyle kalpleri uyarır. İmam Ahmet ve Rufayi Hazretleri de toplu halde zikredilirken cehren, bireysel olarak zikrederken hafiyyen zikredilmesini emretmiştir ki e. Seyyid Ahmet ve Rufayi Hazretleri'nin tarikatında cehri zikir tarikatı. Cehri zikir o bile yalnız başına kaldığını zaman hafiy zikir, gizli zikir çekin, içten zikir çekin, açıktan zikir de çekin demiyor. Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Rabbinize yalvararak ve gizli sesle dua ediniz Ve gizli olarak Dua ediniz Çünkü o haddi Sınırı aşanları sevmez Buyurmuştur yani Bu şeyler duada Böyle yüksek sesle bağırarak Mevlid Hanların yaptığı dualar var biliyorsunuz Evet Erecene getirecen böyle e, Galeyene getiren dualar var Yani o dualar O şekilde artistik hareketlerle Dua yapmak Pek hoş görülmüyor yani. İsten gelmeli. Kalbin derinliklerinden gelen bir sesle konuşmalı. Kalbin derinliklerinden gelen bir duygu dua yapılmalı. Duygu yük olmalı. Evet hocam. Hissetmeli yani duayı. İşte bu ayet-i tefsirinde diyorlar ki e, Allah haddi tecavüz edenlere söylemez. Ayet-i kerimesinin tefsirinde müfessirler diyor ki Burada cehri duada aşırı gitmekten nekedilmiştir. Cehri dua. Duada. Yani dil, dil, dilden yapılan sesli duada aşırıya kaçmayın. Bu yasaklanmıştır. Burada dua cehri olarak yüksek sesle dua etmek yasaklanmıştır. Yoksa cehri zikir yasaklanmamıştır. Evet. Dua söz konusu. Bu fikri İmam-ı Suyuti Rusaletül Fikir kitabında i̇bn Abidin dürr muhtar haşiyesinde zikredilmiştir. Bunları Esad Efendi delil olarak zikrediyor Tabii, yani. Işte Esad Efendi der ki, sabah akşam Rab'lilerin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Ayet-i Kerimesi'ni ise tarikatlardaki Hatmi Hacegan'ın halka ile yapılmasına delil gösterir. Bu da fevkalade ilginç bir Hatmi Hacegan da sesli olarak nakşi hacı e, nakşi esecilesin hatmeler sistik olarak yapılır biliyorsunuz. Evet. Kıymetli hocam Esat Ali Hazretleri kalvette doğu ve batı bir değerlendirmesi var. Doğu ve batı hakkında e, kısa bir değerlendirme yapıyor Esat Efendi Hazretleri. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz bize? Avuzu billahi neyşeytan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiyallahü Rabbil lailmin ve salatu aslamu alla muhammedin ve alla Alihi ve shabi ajamain. Doğu ve batı. Esa Hazretleri Karlvet'e Doğu ve Batıyı şu şekilde değerlendirmişti. Hali hazırda bugün diyor Karlıv, bugün o doğuluların aksine batılıların dünyaya ve maddeye Dıştan bir hakimiyet kurduklarını görüyoruz. Maddenin efendisi Batı böyle. Batı. Bu da inkar edilmez bir gerçek. Şu anda öyle yani. Şu anda da öyle. Tabii şu anda da. O zaman 1925 senesinde öyleydi. Şimdi yine öyle. Evet. Bu kesin. Fakat Allah Celle Celaluhu insana dünyayı hakimiyet altına almasını emrederken, bu hakimiyetlerini fiziki kuvvetlerden ziyade, manevi kuvvetleriyle kurmaları gerektiğini kastediyordu. Manen bu dünyaya hakim olun. Bu söyleniyordu. Çünkü Allah bizzat manadır. Manaya ait manevi kuvvetler ise, Doğuda, batıdakinden daha çoktur. Batının fakirliği, manevi, doğunun fakirliği maddidir. Batının manen, zenginme, zenginleşme ihtiyacı olduğu gibi, doğunun da maddi olarak zenginleşme ihtiyacı var. Bu, fakirdir doğu ama, yani fakirlik mi yoksa fakirleştirilmiş mi? Çünkü sömürgecilik hareketleri var biliyorsunuz. Fakirleştirilmiş. O sömürgeleştirme hareketleri okuduğunuz zaman o Edward Said'in Oriyantalizm kitabı var. Ondan sonra Dostoyevski'nin Osmanlı'yı 200'e bölme planları diye kitapları var. Evet. Hepsi o kitaplar var. Louis Masinio'nun 3. mülendimde bütün Afrika'nın Hristiyanlaştırması projesi var. Louis Masinio'nun. Evet. Bakıyorsunuz, kasıtlı olarak bütün dünyanın sömürülmesi ve bunu yaparken de Hristiyanlı dini kullanıyorlar. Kendi dinlerini ediyorlar. Para kazanmak için din kullanıyorlar. Evet. Çünkü onların tapazları da eskiden yeşterune bir ayet semenen Galile az bir ücret karşılığında İncili veya Tevratı satmışlardı. Allah muhafaza buyursun. Şu i̇şte doğu ile batının bu kısa özetlenmesi. Bugün de hala geçerli ve karvet e, gayet isabetli bir e, söylemde bulunuyor burada. Bu e, söylemi gerçekten e, dolaştım diyarı küfrü hep kâşaneler gördüm. Gezdim diyarı İslam'ı hep viraneler gördüm diye bahseden o meşhur Ziya Paşa evet. e, doğruyu da ifade ediyor. Sizayi Karakocu'nda bir ifadesi var bu konuda. İlk defa böyle Almanya'ya açılıyoruz Almanya Sezai Karakoç Gitti gezdi dolaştı geldi Almanya'yı nasıl buldunuz Diye soru sordular Sezai Karakoç Üstat buyurdular ki Onların işleri dinimiz gibi Evet İşleri din, dinimiz gibi dedi Yani. Ama dinleri de Bizim işlerimiz Evet. Dedi. Dünyaları sağlam Ama dinleri yok Bizim de elhamdülillah dinimiz sağlamama dünyamız yok. Bu da ilginç bir şey. Maddeye yani e, Kur'an-ı Kerim'de Allah biz bu dünyanın mirasını salih kullara bıraktık diyor. İbadiyet salihun. Yani bu dünyanın mirasını, dünyayı yönetim işini salih kullara bıraktık. Bozucu değil yapıcı kullara bıraktık böyle Kur'an-ı Kerim'de ayetler var evet. bunları da biraz iyi düşünmemiz ve iyi değerlendirmemiz lazım eğer e, biz Kur'an-ı Kerim'de bize düşen misyonu fark edebilseydik Müslüman alemi olarak bu durumlara düşmezdik parmaklarında istedikleri gibi oynatıyorlar görüyorsunuz ve daha da oynatacaklar bu da iyi bir şey değil evet. Allah yardımcımız olsun evet hocam bu Ka kalvet bu, e, bu dergâhtan bazen e, önemli analizler yapıyor dergâhla alakalı bu kelam dergâhında kaldığı süre içerisinde bir sabah namazı e, hadisesini anlatıyor bir sabah namazıyla alakalı bir tecrübesini e, bir gözlemini anlatıyor bundan da bahsedebilir misin hocam dergâhta sabah namazı evet, anlatalım e, inşallah efendim buyurun hocam kalvet Hristiyan ama yani zikirlere katılmış, namazlara katılmış, sohbetlere katılmış. Yani o oluşumlara bir dergahta bir dervişin yapabileceği her şeyi gücünün yeti kadarıyla yapmaya gayret etmiş. Sabah namazına ilk defa katıldım diyor. İlk defa. Hiç namaz kılmamıştım. Geceleyin yanımdaki bitişik odada istirahati çekilen Esad Eribili Hazretleri'nin Trabzon Halifesi Süleyman Efendi Hazretleri dergahta kalan yedi dervişi sabah ezanıyla namaza davet etti. Yani Süleyman Efendi kalktı sabah ezanını okudu ve o yedi derviş odalarına çıktılar. Tesbihleri bitirmişlerdi. Gece teyircidi kılmışlardı. Sabah namazını kılmak üzere namaz bölümüne geçtik. Evet. Ben dahil sekiz kişi Trabzon halifesi Süley Süleyman Efendi'nin arkasında sabah namazı kıldık. Namaz kıldıktan sonra iki bölümden oluşan hafif sesle bir zikir çekildi. Çekilen zikir çok derinden böyle inceden ince etkilemiş olmalı ki bittikten sonra Dervişler kardeşlik duygusuyla birbirlerini şöyle bir kucaklay verdiler, şöyle kuzakladılar. Ondan sonra saygıyla, sevgiyle, tevazu ile sırayla geldiler Süleyman Efendi'nin elini öptüler diyor. Allah için kardeş oldular, el ele bir olup Allah'a gittiler. Bismillahi. İşte bu ilk sabah namazını kılması. Bu Esaderli Hazretleri'nin bir namaz tecrübesi yaşaması dergahta çok önemli bir adım olarak değerlendirilmeli Çünkü sabah namazı namazların başlangıcıdır. Evet. En son kılınacak namaz da vitre namazıdır biliyorsunuz. İşte sabah namazıyla bir doğuş yaşayabilir mi acaba? Fakat tabii o da mümkün olmamış. Ama her böyle bir sabah namazına katılıp dervişlerle beraber namaz kılması ondan sonra da giyip e, o halakaya katılıp halakada Allah Allah diye tespit çekmesi onun için güzel bir başlangıç oluyor Esad Erülü Hazretleri yani bütün latifeleri tek tek Allah Allah Allah diye çalıştırmak letayife hamse dediğimiz göğüsteki beş zikir mahalli Hazreti işte Adem Aleyhisselam Hazreti İbrahim Nuh Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti İsa Tam ortada da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izi deniliyor. Bunlar ayrı ayrı zikir olarak Esad-ı tarafından çektirilmiştir. Diyor ki her latife... Ya bazı tarikatları sadece kalbe mi çekiliyor yani o mana? Nakşi, doğudaki nakşiler genellikle sadece kalbe vururlar, 10 bin tane, 20 bin tane. O diğer letaife de sirayet eder. Öyle bir mutlu uyguluyorlar ama Esad-ı Hazretleri her latifeye ayrı çekiyor. Esad-ı Hazretleri diyor ki bu şekilde ayrı ayrı her latife, kalp, ruh, sır, kafi, ahva ayrı ayrı çekilirse derviş olan kişiler münafıklıktan iki yüzlülükten kurtulur diyor. Bu buradaki bir olay. Evet. Şimdi Samuel Olsen diye bir İsveçli psikolog, profesör. Müslüman oluyor. Kuzey Afrika'ya gidiyor. Kuzey Afrika'da Seyyid Ali diye bir şazeli tarikatı şeyhini peşine takılıyor. Müslüman oluyor. Evet. Ve şeyhe hizmet ediyor. 17 sene geziyor, dolaşıyor, tozuyor ama psikoloji profesörü. Bu 400 sayfalık Letaif diye bir kitap yazıyor. İsveç dilinde. Bu şekilde diyor ki Hindularda Letaif var diyor. Hristiyanlarda da zikir var Hristiyanlarda da 3 letaif var diyor. Evet. Efendimiz söyleyeyim e, Budistlerde de letaif var diyor. Onlarda 7 tane diyor. Anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Ben bunların hepsini inceledim diyor. Bu Müslümanların letaif yani çakralar göğüsteki sadırdaki enerji merkezleri evet. bunlar aslında birer makamdır. Bu makamlarda ruh geliştire gelişe kendini tavır alır. Belli bir işte e, potansiyelden kurtulur, kinetize olur. Yani olgunlaşır. İşte kalbin ruh tavrı, kalbin sır tavrı, kalbin hafi tavrı, kalbin ahva tavrı. O makamlarda ruh tavırlara girer. Atvar olur, tavırlar meydana gelir. Her diyor, bütün böyle öbür dinlerdeki kalp, ruh, kafi, akfa, böyle göğüsteki latifeler. Bunlar ben hepsini inceledim diyor. Sadece İslam'daki çekilen zikir evet. ve latifeleri uyandırmak, insanı şizofren olmaktan, iki yüzlü olmaktan kurtarıyor, münafık olmaktan kurtarıyor diyor. Aynı Esad Erebile Hazretleri'nin söylediği bu lafı, Bundan ta 30 sene veya 20 sene önce 1990'lı yıllarda Yazmış olduğu Letaif diye 400 sayfalık Letaifleri anlatmış O kitapta anlatıyor Ve Esad Elbi Hazretlerinin Burada doğru olduğu ortaya çıkıyor Bugünkü modern psikolojinin ışığı altında Letaifler Ayrı ayrı çekilirse O insan iki yüzlü münafık ve yalancı olmuyor evet. Ahlaki Çöküşe maruz kalmıyor Bence bu çok önemli bir husus yani gerçekten çok önemli bir husus yani münafıklık demek bir insanın şizofren olması kişiliğinin ikiye bölünmesi kişilik bölünmesi aslında ama siz yapay olarak bölüyorsunuz iki kişilikli adam oluyorsunuz iki kişilikli adam olmak demek bir insanın şizofren olması yani hasta olması demektir işte Samuel Olsen, Olsen yapmış olduğu araştırmalar 17 sinelik zikir tecrübelerin sonunda Müslümanların çekmiş olduğu zikirlerdeki letayifin etkilenişi, letayifin ayrı ayrı uyanışı insanı ikiyüzlü olmaktan kurtarır, münafık olmaktan kurtarır diye nihai bir sonuca varıyor. Ve çok önemli bu. Efendim ikiyüzlü olmaktan kurtulur derviş. Hedef tevhit ehli olmaktır. Total bütüncül parçalanmış insan inşa etmektir. Çünkü ikiye parçalanmış iki kişilikli şizofren münafıklar kendileri gibi toplumu ve çevrelerini de bölmeye çalışırlar. Bölünmüş insanlar toplumu da bölmeye çalışırlar. Evet. Ve insanları insanlık merkezlerinden uzaklara alarak taşıyarak Müslümanların yabancılaşmalarına, başkalaşmalarına, ötekileşmelerine yol açmaktadır. Günümüzdeki huzursuzluğun baş kaynağı işte bu kendini bilmez, kendini tanımaz, ötekileştirme ve aslına yabancı düşünme olayıdır. Yani evet. Hani baza baza herancı baza ger kafir o ger putperesti gel migel mecusi ger sa tezahür kerre tövbeşi kesli derge himma ümmidi nist baza baza herancı hesli baza. Biraz eksik okumuş oldum ama. Lütfen. Orada diyor ki evet. gel ne olursan ol yine gel. Bu ifadede bazı kelime sürevatta sen buradaydın. Merkezdeydin. Ama görüyorum ki artık merkezden uzaklaştın. Yani merkez senin özün. O özüne yabancılaştın. Haydi tekrar bu merkeze, bu özüne bu aslına dönüş yap. Gel. Geri dön gel. İşte bir kimsenin bu şekilde letaif zikirlerini çekmesi kendi özüne doğru yapmış olduğu bir yolculuktur. Ahfa zikrinden sonra artık kul kendi özüne kendi merkezine ulaşmış demektir. Ve inna ileyhi raciun asrınıza dönün ey hazirun Bismillahirrahmanirrahim Evet hocam. Selam hocam. Eee Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ayet-i kerimedeki ifadesiyle Kehf suresi 95. ayet-i kerime Bana kuvvetle yardım ediniz. Ve yine Maide suresi 2. ayette iyilikte ve kötülükten sakınma konusunda birbirinizle yardımlaşınız. Yani Esad Efendi Hazretleri bu ayetlerden yola çıkarak rabıta konusunu biraz açıklıyor. Birazcık bunu açabilir misiniz? Evet. Evet feainuni bi kuvvetin bana kuvvetle yardım ediniz çok önemli bir şey bu ve la teavenu alel ismi vel idvan teavenu alel bir ve takva ve la teavenu alel ismi vel udvan iyilik ve kötülüklerden sakınma konusunda birbirinize yardım edin diyor Esad elbihaziyetleri bu ayetler allah Zülcelal Hazretlerinden başkasından yardım istenilmesinin akla uygunluğuna bir delildir. Yani bu ayetlere göre Allah'ın dışındaki kimselerden de yardım istenilir. Zülkarneyn işte burada Aha. kimden? Kullardan yardım istiyor. Bana destek olun diyor. Tabii destek olun diyor bana. Aynı şekilde Allahü Teala Hazretleri iyilik kötülükten sakınma konusunda Birbirinizden yardım alın diyerek Yani birbirine insandan, birbirine. Allah'tan değil de Allah'ın dışından birilerden ama Müspet insanlardan yardım alınması Emrediliyor İşte Esad Erbil Hazretleri burada bunu görüyor Bu ayet-i kerimelerde Bu ayetler kul için Oldukça önemli olan Ruhi gıda ve feyizleri istemek üzere Evliyanın vasıta edilmesine o Ruhaniyetlerinin sığınılmasına Ve tevessüle delildir Evet. Uzun uzun eserleri ı bu ayet kerimelerden hükümler çıkarmış Esasen sebep-sonuç ilişkilerine göre düzenlenmiş bir dünyada yaşıyoruz Yani hayatımızın her karesi vasıtalarla ve vesilelerle dolu Dolayısıyla e, biz herhangi bir iş yapacağımız zaman bir takım vasitalara başvuracağız Elimize baltayı alacağız keseri alacağız alacağız. o bir vasıta. kestiğimiz ağacı kaldıramayacağız gidip başkasına yardım isteyeceğiz ondan beraber taşıyacağız hayatın realisesinde başkalarından yardım almamız var zaten yok değil yani bu yüzden değil rabıtaya yani. şirk diye bir hüküm vermek büyük bir haksızlık olur ve son derece büyük bir yanlışlıktır aymazlıktır, anlamamazlıktır Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet hocam. Burada ile alakalı bir de şiir var hocam. Eğer onu da pay paylaşabilirseniz. Evet. Evet o şiir gerçekten önemli bir şiir. Rabıta destektir hakka varmaya... En güçlü yoldur hakkı bulmaya. Bismillahi ayet. Webtagu ilehil vesilete Allah'a yaklaşmak istiyorsanız mutlaka bir vesile arayın. Esat Efendi Hazretlerinin bu hayır yoluna koyulup da başarsız olursak yarıda kalırsak ne olacak diye soran bir müridine verdiği bir cevap var. Evet. Bundan da bahsedebilir misiniz? Evet hakikaten insan. Herhangi bir hayırlı işe girer ve başaramaz. E, cami yapımına başladı. Efendim söyleyeyim Bir arkadaşımız temeli attı ve öldü. Ama işte bizim rahmetli Hacı Yedikli abimiz rahmetullahi aleyh e, camiyi inşa etti, bitirdi. Hani kimisine bitirmeyi nasip ediyor, kimisini bitirmeyi nasip etmiyor. Veya hayırlı başka işlere giriyorsunuz işte başaramıyorsunuz. Yani sonu gelmiyor. E, Güzünü dersin yap, yapacaksınız. Ama hastalık oluyor. imkansızlık oluyor. Ölüyorsunuz. Bir takım vesileler araya giriyor. Ve yapamıyoruz. Kabe'ye gideceğiz. Yani netice, Niyet ettik. Netice yaratan Allah. Tabii, yaratan tabii. O yolda olmak. yani. Bizim mühim olan, bizim kendimize ait olan yani gücümüzün dahilinde olan bütün gayreti gösterebilmek bizim yapmamız gereken esası husus, yerine getirmemiz icap eden husus bu oluyor. Çok önemli bu. Sen sana düşeni yap artık gerisini işin sahibi Allah o bilir. İlla ben yapacağım diye de bir kural yok. İyi dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi esaderi Eribli Hazretleri Kuddüs'e hayır yoluna koyulup da başarısız olursak yarıda kalırsak ne olacak efendim diye soran birisine cevap veriyor. Diyor ki evladım Kabe'yi ziyaret maksadıyla halis niyetle saf bir gönülle yola çıkan bir mümin Kabe'ye varamadan ölürse biz onu şu ayeti kerime ile müjdeleriz. Kim Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uğrunda hicret ederek önünden çıkar da Hicrete çıktıktan sonra, yola koyulduktan sonra kendisine ölüm yetişir, vefat ederse, hicreti tamamlayamazsa artık onun mükafatı Cenab-ı Allah'a düşer. İşte başladığı hayırlı işi tamamlayamayanların müjdeleneceği ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir. Evet. İşte bunun gibi nefsini arındırmak niyetiyle birisi maneviyat yoluna giriyor, derviş oluyor. Ama manevi olgunluğunu tamamlamadan ömrü kafi gelmiyor, vefat ediyor. Ahirete intikal ediyor. Efendim diyor esaderi blazetleri, bu, bu gibi kimseler niye niyet ettiler? Adam olmaya niyet ettiler. Ömürleri olsaydı bu isteklerini yerine getirecekler miydi? Getireceklerdi. Ne engel oldu? Elim engel oldu. Ölüm ellerinde mi değil? O zaman bu şekilde ahirete intikal eder, ölürlerse bu niyetleri başlangıçta neydi? Şuydu. Adam olmak. Öldükleri için adam olmuş gibi ecir ve kazanırlar. Bütün dava bu. Adam olmuş gibi. Bu yüzden tarikata yeni insab edenler, tarikata yeni girenler, allah Cülzelal hazretlerinin bu lütfuna ve ihsanına karşılık ona çok şük şükür gerekir nitekim şair bismillah diyor ki niyet hayır akibet hayır demiş hazretimiz nimetler karşısında durmaz artar hayretimiz bismillah gerçekten e, başarısız kalan işlerin Allah tarafından yine ödüllendirileceği ve akibette kurtuluşa vesile olacağı bilinen hakikatlerdendir bu yüzden böyle sohbetleri kaçırmamak lazım, dikkat etmek lazım evet. çoluk çocuk hep beraber gitmek lazım çünkü yeni bir şeyler öğrenmek belki onu amel edeceğiz ve o amel ettiğimiz öğrendiklerimizle ahirette Allah bizi affedecek, bizi kurtaracak bilemeyiz hangi amelimiz sebebiyle kurtulacağız onun farkında değiliz Evet. bu Hasip Yılancıoğlu efendiyle de görüştük biz Kastamonu'lu 104 yaşında 101 yaşında mı neydi ama bastonsuzdu Hasip Efendi Yılancıoğlu kaç yılında vefat etti aşağı yukarı yani, 1990'larda vefat etti 90, yani, yani 1999 yıllarında vefat etti evet. Allah rahmet eylesin ona biz sormuştuk yani dergaha kelamin ergahına Esad Erübülü Hazretleri'ni ziyarete kimler gelirdi? O da diyor ki Seyit Hakim Arvası Hazretleri gelirdi. Üzeyir Garihin Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi gelirdi. Maraşal Fevzi Çakmak gelirdi. Her sabah eski Alaturka saate göre iki buçukta dergaha bir doktor gelirdi. Esat Efendimiz'i muayene eder, lüzumlu şeyleri yaptıktan sonra... Hafız Sadrı Efendi gelir, üç sayfa Kur'an tilaveti yapar da. Arkasından Fatih'e okunur. Esad Efendimiz o okunan üç sayfalı Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş ayet ayet teker teker tefsir eder ve gelenler o şekilde Esad Elbihazı'nı dinlerlerdi. Yani dergahın da böyle bir işleme ve çalışma tarzı var gerçekten. O da ilginç. Keşke böyle bir ya Film dizisi mi, televizyon dizisi mi veya bir roman mı yazılacak? Böyle bir Dergahta işte e, bulaşık sırlı yapan birisinin başından geçenler diye Evet bir, böyle bir bu yapıda bir tekke de e, bir insanın hayatı Canlandırılsa ne kadar güzel olur İnşallah. bir tekke hayatı, tekke hayatı yani bir ya nasıl yapılır bilemiyorum. Evet hocam. Çanakkale için yapılıyor yer Mevlana için yapılıyor. Her yer için yapılıyor. Ankara'ya da sene gelecek. Ve hatta Hacı Bayram'a sıra geldi gibi Hacı Bayram da halledildi. Evet. O kelamıdır yani oldu yerler de inşallah tekrar eski haline gelecek. O dergah açılacak. açılacak. Benimle öyle bir umut var. Yani bir kültür hazinesi. Kültür hazinesi. Orta ortaya ortaya çık çıkarılması, çıkarılması gerekiyor yani. Evet. Çünkü biz onlara ruh köklerimiz onlar. Oradan bir manevi güç alıyoruz. Tarihimiz o. Evet. gelen turistler de onu merak ediyor yapılan şu beton yapıları merak etmiyorlar evet Bütün yapılarının en güzelleri onlar da var zaten evet. mühim Tuttu evet burada ben e, teşekkür ediyorum hakikaten hocam çok... soru sorarak beni açıyorsun Estağfurullah. ben de gözüm yettiği kadar cevap vermeye çalışıyorum Estağfurullah. E, İnşallah seyircilerimiz de istifade ediyordur diyelim inşallah hocam kıymetli hocamıza e, teşekkür ediyoruz muhtemelen dinleyenler İnşallah ee, Allah razı olsun. Ee, evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, bir gariplerin bu programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak umidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.